Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her Müslüman kadınıyla, erkeğiyle her birimizin bir amacı var. O da Allahu Teala'nın rızası. Ve her birimiz eksiksiz olarak biliyoruz ki hepimizin ayrı ayrı hataları var. Bir günümüz geçmiyor ki o günah yükümüze, hata küfemize bir şeyler eklemeyelim. Maalesef bunu da itiraf ediyoruz. Ve bizim Müslümanlar olarak bir gayemiz var. Bu gayemiz de bizi heyecanlandıran, bizi umutlandıran bir gaye, bir hedef. Allahu Teala'nın işte o hatalarımızı, o günahlarımızı affetmeyi ummak, bununla yaşamak ve bunun için elinden geleni yapmak her birimizin görevi bu. Bugün affı konuşacağız. Hem Allah-u Teala'dan af beklerken, afı anlamaya çalışırken aynı zamanda da Allahu Teala'nın Celle Celalu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bu konuda tavsiyeleri var. Sen bir kul olarak eğer Allahu Teala'dan af istiyorsan, bunu ümid ediyorsan, sen de affet, affedici ol kulun af dilemesi ve affetmesi Allahu Teala'nın sonsuz affedici sıfatında can buluyor. Bir insan nefsine ağır gelen o affetme eylemini eğer başaramazsa kendisinin geçmek zorunda kalacağı köprüyü de kendi elleriyle yıkmış oluyor. Yani bir nevi kendim ettim, kendim buldum. Ama bizim unutmamamız gereken bir şey var. Affetmek ilahi bir sıfattır ve herkesin yapabileceği bir şey değildir. Güzel bir söz var. Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlü olanlara mahsustur der. Şöyle bilgilerimizi bir önümüze koyalım. Biz insanlar intikam alma duygusuyla yaratıldık her birimizde aynı oranda olmasa da, bunlar var, intikam almak. Bir insan, bize bir hata yaptığı veya haksızlık yaptığı zaman, aynısını, hatta daha kötüsünü ona yapmak istiyoruz, doğru mu? Affetmek o kadar zor ki, çünkü bunun tam tersidir. İşte bu sebeple, affetmek, herkese nasip olmuyor. Çünkü aynı zamanda affetmek, bir insanın kendi hakkını görmemezlikten gelmeye çalışmasıdır. Düşünün bir konuda haklısınız ama karşınızdaki özür dileceği yerde özür dilemiyor. Siz Allah rızası için peki seni affettim diyorsunuz. Halbuki nefsiniz tam tersini söylüyor. Kardeşlerim aslında affetmek öyle bir şey ki kişinin kendisine haksızlık yapanı Allahu Teala'ya havale etmesi, karşılığını ondan beklemesidir. Bu kolay bir şey değildir. Bu ahlakı ancak nefsine karşı nasıl mücadele edebileceğini bilen insanlar, sabırlı olan insanlar yapabilir. Nefsinin her isteğine boyun eğen bir insanın elbette bu hünere sahip olması beklenemez. En güzel örnek olarak yaratılmış rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da benzer şeyleri görüyoruz. Hatta Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde efendimiz aleyhisselam'a bu konuda emir ve tavsiyeleri vardır. Efendimiz aleyhisselam davete başladığı o zorlu ilk günlerden itibaren öyle eziyetler ve sıkıntılar çekti ki Siyer okuyanlar veya daha önceki radyo programlarımız arasında yer alan 20 bölümden oluşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatı belgeselini dinleyenler daha iyi bileceklerdir. Çok eziyetler çekti. Bu neydi? Allahu Teala'nın her kulu için değişmeyen bugüne kadar değişmemiş ve bundan sonra da Bizden sonra da değişmeyecek bir sünnetiydi. Her iman eden, imanına göre imtihana tabi tutulacaktı. Bazen öyle ileri gittiler ki, kendisine deli dediler, estağfurullah. Sihirbaz dediler, estağfurullah. Bazen yoluna dikenler atıldı. Bazen namaz kılıyor Kabe'de, hemen etrafına üşüştüler, Hayvanların en pis yerleri kendi üzerine atıldı. Namazına devam etti. Bazen taife gitme ihtiyacı duydu. Ne yaptılar? En zor zamanlarında bir sürü deliği çocukları parayla tuttular, kiraladılar ve taşlattılar. Bazen ashabı gözünün önünde şehit edildi. Canı, ciğeri Hamza radıyallahu anın parçalanmış vücudundan haber geldi. Bunlar olduğu zaman Allahu Teala en sevdiği kulu şüphesiz oydu sallallahu aleyhi ve sellem. Melek gönderdi Cebrail aleyhisselamı. İntikam alma imkanını kendisine verdi. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bırakın onlardan intikam almayı hatırlayın ne buyurdu? Bilakis ben Allah'ın bunların soyundan, ''Sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseleri yaratacağını ümit ediyorum.'' buyurdu. Sonra bildiğiniz gibi hicret oldu Medine'ye. Yine kendine eziyet edenlerden daha güçlü bir hale geldi. Bayağı İslam yayılmaya başlandı. Sonra Mekke'ye gelindi, Mekke fethedildi, civar, yerler, bölgeler hepsi İslam oldu elhamdülillah.'' Burada kritik bir yer var. Bu fetihler başlayınca, artık Müslümanların sayısı çoğalınca, müşrikler ve zamanında Müslümanlarla savaşan diğerleri de büyük bir korku yaşamaya başladı. Çünkü adaletli bir şekilde davranmamışlardı. Savaşta bile birçok adaletsizlik yaptılar, sözlerinde durmadılar. Hasılı şimdi kara kara düşünmeye başlamışlardı. Eyvah! Müslümanlar geliyor, biz onlara zamanında ne kadar zulmettik, şimdi bunun intikamını bizden alacaklar diye düşündüler. Ama ne oldu? Düşündükleri gibi oldu mu? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem intikam almadığı gibi onlara birçok fırsat sundu. Gelin Müslüman olun, şöyle şöyle şöyle yapın, bizim gibi yaşayın. Veya eğer siz kendi inancınızla devam edecekseniz, Herhangi bir aykırılık yapmadan, bizim yönetimimize, bizim kardeşlerimize herhangi bir müdahalede bulunmadan, fitne, ateşi yakmadan devam edin, dendi. Onlar da zaten belli bir süre sonra bu adalet şemsiyesinin altında huzurla Müslüman oldular. Birçoğu böyle oldu. İşte böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetiydi affetmek. İntikam almaya gücü yetiyor mu? Evet. İşte zaten en önemli ve zor olanı da bu. Gücü yettiği halde bir şeyi yapmamak. Bir örnek verelim. Bir insan içki içmiyor. İçki gerçekten pahalı, değil mi? Bir sürü isimleri var, markaları var vesaire. Allahu Teala uzak eylesin kullanan, içenleri de bir an önce bırakmayı nasip eylesin. Tevbelerini kabul buyursun. Amin. Şimdi o içki şişelerini Hayatı boyunca eline almamış bir insan diyelim. Çok fakir. Ama içinden de şunu geçiriyor olabilir. Yahu adama bak ya. Ne güzel. Şurada şöyle efendim eğleniyor, içki içiyor. Onu güzel olarak görüyor. Ama cebinde para olmadığı için bunu yapmıyor. Bu ayrı bir de imkanı olduğu halde. Nefsenin belki de en hoşuna giden diğer insanların da gözüne cazip görünen o eğlence mekanları fuhşun iş, işlendiği yerler vesaire hepsine gidecek çok sayıda parası var mesela değil mi alternatifi mevcut nereye gitsem diye ama bunları imkanı olduğu halde yapmamak büyük bir efendim haslettir büyük bir başarıdır olması gereken esas budur yani burada da sen bir konuda haksızsın ne yaptın karşındaki insana cevap veremedin ondan korktun gerek şiddet görmek gerekse laflarıyla beni ezer veya konumu var şu su var bu su var dedin sen o konuda mukavemet etmedin bu ayrı ha tam tersine her konuda ona diş geçirebileceksin haklısın haklı olduğun halde ve imkanın olduğu halde yapmadın işte büyük bir sevabı beraberinde getiriyor kendisinin yanı başında olan çok önemli bir şahsiyet var. Enes radıyallahu an. Sürekli duyarız. Hadis-i şeriflerin rivayetinde kendisi geçer. Neden? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem son yıllarında, son on yılında yanı başında olmuş, küçük bir yaşta gelmiş annesi ve babasını terk edip kendisini efendim birçok defa Almak istemişler, tercih e, hakkını Efendimiz Aleyhisselam Enes radıyallahu anh'a söylediği halde o güzeller güzel Efendimiz Aleyhisselam'ı seçmiş. İşte o Enes radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyoruz. Üzerinde Necran kumaşı denen... Özel bir kumaştan dikilen, böyle kenarları kalın, ilgi çeken bir hırka vardı. Çölde yaşayan biri, yani bedevi yanına geldi, sert bir şekilde, kabay bir şekilde hırkasından çekti. Baktım ki diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek boynunda izler belirmiş. Yani öyle kaba bir şekilde çekmiş ki bir de kumaşın demek özelliğinden kaynaklanıyor, iz olmuş. O bedevi dedi ki, ''Ey Muhammed aleyhisselam, Allah'a ait yanındaki mallardan bana da veril misin? Efendimiz aleyhisselam, ''Ne yaptı derseniz?'' Enes anlatıyor radiyallahu anh. Döndü diyor, tebessüm etti. Sonra da ona bir şeyler verilmesini bizlere emretti. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadistir. <gülüyor> Bugün bırakın siz, Şöyle yolumuzdan çevirecekler, şuramızda buramızda iz kalacak, bize yan gözle baksa ve biz bu konumda elbette olamayız, kimse olamayacak da. Ama diyelim bir yerde patronuz, müdürüz, şefiz, bölüm müdürüyüz falan filan veya muhtarız bir yerde. Kime yapabilirsiniz bunu? Yapılan güzel demiyorum. Bu örneği kendimiz biraz düşünelim, fikredelim diye söylüyorum. Nasıl bir tavır gösterirdiniz? Siz, onun da yaptığı hatayı anlaması için aynı şekilde mi karşılık verirdiniz? Ya da daha kötüsünü mü? İşte bugün biz yanlış yaptığımızda, düzelmemiz için bize nasihat eden kardeşlerimize de aynen bu şekilde kızıyoruz. Nefsimizi yenip hatamızı kabullenmiyoruz. Haksız olduğu halde kendi nefsini yenemeyen bir insanın kendisine haksızlık yapıldığında af yolunu seçmesi çok çok çok zordur. Tekrar ediyorum. Haksız olduğu halde, evet ben haksızım bu konuda. Namaz, evet namaz kılmam gerekiyordu ama işte falan. Örtümem gerekiyordu. Doğru söylüyorsun ama diyen insanlara çok az rastlarsınız. Bu herkes için geçerli sadece ibadetler için değil. İbadet yapmakla iş bitmiyor Kişi namazını kılıyor ama Çoluğuna çocuğuna ediyor Ya da başka bir farzı yapıyor Ama Allah'ın hiç hoşnut olmadığı Bir şey yapıyor Onun da yanına gelindiği zaman Kardeşim veya kocam veya hanımım veya çocuğum Her neyse Bu konuda biraz kendine çeki düzen versen Bu yanlış dediğin zaman Sen kim oluyorsun da bunu söylüyorsun Gibi şeyler söylüyoruz Bu mümkün değil Bunu yapıyor olmamız elbette peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranacak durumumuz gücümüz yok lakin hiç mi alacağımız bir nasihat yok bizi iyi niyetten dolayı bir kenara çekmiş bir arkadaşımız milletin arkadaşların yanında rencid etmeden bir kenara çekmiş demiş ki kardeşim bunu bunu yapma nasihat ediyor bize niye kızıyoruz niye hatamızı kabullenmiyoruz Ayşe annemiz de anlatıyor. O da birçok hadisi şerifi bizlere rivayet etti. Onun vesilesiyle bizlere ulaştı. Radiyallahu anha. Resulullah diyor, aleyhisselam, Allah yolunda yaptığı cihat dışında hiçbir şeye eliyle vurmadı. Yani bir savaşa gitti. Savaşta ne olacak? Elbette kılıçlar çekilecek. Bir kavga dövüş var. Onun dışında diyor, Hiçbir şekilde eliyle bir şeye vurmadı. Sadece canlı bir şeye değil. Yani ne kapıya çok sert vurdu, ne kediye, ne hayvanlara. Yani canlı cansız hiçbir şey sert bir şekilde eliyle vurduğunu görmedim. Hanımlarına da, hizmetçilerine de kesinlikle vurmadı. Kendisine haksızlık yapıldığında, şimdiki konumuz, haksızlık yapandan intikam almadı. Ne zaman ama? Ancak Allah'ın yasakladığı şeylerden biri çiğnendiği zaman o zaman devreye zaten Allah'u Teala'nın hakkı giriyor. O zaman diyor hakkını alırdı. Yani intikamı alırdı. Burada alacağımız bazı dersler var. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi alacağı ile alakalı yani bir hak yaşanmış kendi hakkı var. Bunda af yolunu seçiyor. İkincisi, Allahu Teala'nın hakkı ile alakalı konularda af yolunu tercih etmiyor çünkü bu kendi belirleyebileceği bir tercih değil. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Siz bir kaza yaptınız, karşılıklı anlaşma yoluna gittiniz veya bir cinayet oldu bir durum oldu. Siz her ne kadar kendi aranızda bunu Tamam biz birbirimizi affettik deseniz de bazen devlet ne yapıyor? Kamu davası açabiliyor ve bu devam ediyor. Bugün aslında bunun tam tersi yapılıyor. Bugün Allahu Teala'ya karşı yapılan isyanlar affediliyor. Sesimizi çıkarmıyoruz. Bu kadar kumar ma maalesef diyorum. Üzülerek söylüyorum. Devlet eliyle bunlar Veriliyor, bu imkanlar insanlara sunuluyor, faizden bahsediliyor. Bunların hepsi Allah tarafından Celle Celaluhu haram, yasaklanmış şeyler değil mi? Evet. Mesela zina, şu, bu, hepsini toparlayın. Bugün tam tersi ne oldu? Devir, bir acayip devir. Allahu Teala'nın alacakları, yani hakları affediliyor, küçük görülüyor, görmemezlikten geliniyor. Şu hoca efendi şirin görünmek için bu siyasi partiye, bilmem şuna, o cemaat buna falan derken, kendi alacağımız, affetmemiz mümkün olan, bizle alakalı şeyleri büyütüyoruz. Sanki Allahü Teala'nın hakkı burada geçiyormuş gibi. Bugün bir şirk var, bir günah var diyelim. Mazeretler bulup, neyse şundan dolayı bu faizi almıştır. Bundan dolayı o şans oyununu oynamıştır diye, kendi kendimize sanki bize düşmüş gibi affedebiliyoruz. Ve sanki hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi, dört dörtlük bir Müslümanmış gibi onunla muamelede bulunabiliyoruz. Ama bir insan bundan daha basit olan, birebir insanla alakalı bir hata yaptığı zaman, en ağır cezalarla cezalandırılması isteniyor. Bu sünnete uymayan bir yanlıştır. Maalesef ölçüyü şaşıran biz insanlar, Af konusunda da çöple samanı birbirinden ayayamayacak hale geldik. Kardeşlerim, allah Teala Nur suresinin 22. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizden fazilet ve imkan sahipleri yakınlara, fakirlere, ve Allah yolunda hicret edenlere infak etmemeye yemin etmesinler. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın size mağfiret etmesini sevmez misiniz? Allah çok bağışlayandır. Bol bol rahmet edendir. Şimdi bir ayetin meali. Eğer biz tefsir okumazsak, sadece meal bize yeter dersek hangi ayet? Ne zaman inmiş? Hangi olaydan sonra inmiş? Burada aktarılmak istenen ne anlamayız? Şimdi gelin biraz daha geriye gidelim. Ne oldu? Ebu Bekir radiyallahu anh. Değerli kardeşlerim, çok yumuşak huylu, halimselim bir fıtratı varmış Ebu Bekir Efendimizin. Fakat insanların dinden döndüğü günler olmuş bildiğiniz gibi, o zaman en sert, en katı insanlardan biri olmuş. Neden? İnsanlar Allahu Teala'nın en nefret ettiği şirki işlemeye başlamışlar. Burada Ebubekir radıyallahu anh'ın halim selim olması veya onları affetme gibi bir lüksü yok. Çünkü bu Allah'ın hakkına taluk eden bir mesele. Ama aynı Ebubekir radıyallahu anı e, nerede görüyoruz? Kızına zina iftirasını atanlardan biri olan Mistahı. Radiyallahu an affettiğini görüyoruz. Şimdi her birimizin oturup düşünmemiz gerekiyor bu konularda arkadaşlar. Ben ni örnek alıyorum ve hangi yoldan gidiyorum. Şimdi Allahu Teala'nın ayetleri ortada, hadis-i şerifler ortada. Bizim yolumuz hangi yoldan gidiyor? Bunu iyi bir şekilde gözden geçirmek durumundayız. Kardeşlerim, yok etmek, silmek, süpürmek gibi anlamlara geliyor af. Bir ahlak ve hukuk terimi aynı zamanda. Bugünkü hukuk sisteminde de görüyorsunuz. Suç ve ceza af şeklinde. Af kavramı aslında büyük bir meziyet gerektiriyor demiştik. Neden? Ali İmran Suresinin 134. ayetinde apaçık bir nida var. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. İşte o yüzden zor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edildiğine göre o hepimizin korktuğu Hesap günü geldiğinde Allahu Teala her kulunu çağıracak tek tek. Kimsenin başlarını kaldıramadığı anda kuluna kaldır başını buyuracak. Kul başını kaldırdığında çok güzel köşkler, tarif edemediği güzellikler görecek. Ya Rabbi bunlar kimindir dediğinde Allah Celle Celaluhu bedelini ödeyenlerindir buyuracak. Kul soracak orada. Onlar kimdir? Yani bedelini ödeyenler, peygamberler mi? Allahü Teala, kardeşinin hatasını affedenlerin buyuracak. Yani bedel o. Bunun üzerine kul, mümin kardeşini affederek, hem kendisi hem affettiği kardeşi cennet yolunu tutacak. Peki bu her günah işleyen için mi? Hayır, Allahü Teala'nın diledikleri. Kureyş müşrikleri, aklınıza getirin. Nasıl işkenceler ediyorlar? Türlü türlü belalar salıyorlar Müslümanlara. İslamiyet'in her geçen gün güçlenip yayılmasından ne kadar rahatsızlar. Bu ateşi durdurmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmak istediler. Bundan başka bir çare bulamadılar ama bu iş öyle kolay değildi. Çünkü ashab kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için canını kolay kolay vermeye hazırdı bu dava için. Onu korumak için her şeylerini ortaya koymaktan kaçınmayacaklarını onlar da biliyordu. Yani müşrikler de biliyordu. Ebu Süfyan ne yaptı? İnadım inat dedi. Kureyş içerisinde Efendimiz aleyhisselama suikast yapacak birisi olur mu? Oraya gitti, buraya gitti. En son bir karar alındı. Biliyorsunuz ee, ''Şu kadar para vereceğim dedi, bilmem ne şu bu.'' Hatta bir tanesi yanına geldi, ''Ben dedi insanların en katı kalplisiyim bak.'' Bir de kendine över gibi söylüyor. ''Tutuşu en serteyim, saldırış olarak en uyum. en hızlı hareket edeneyim işte. Şöyle iyiyim ben, böyle iyiyim.'' dedi. Ebu Süfyan, bu gözü kara, kendinden emin bu adama, cesaretinden dolayı ''Aferin'' dedi ya. Sen dedi ne kadar şöyle iyisin, böyle iyisin, şöyle iyi bir yiğitsin falan. Ne yapacaksın dedi, ben dedi bunu bunu yapacağım. Onu öldüreceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Ebu Süfyan sakın ha bak, niyetini gizli tut, kimseye gıkını çıkarma. Tamam dedi, bu anlaşmamızı sen ve ben bileceğiz. Bu kiralık adam geceleyin yola çıktı, neredeyse bir haftaya yakın. Bir rivayette beş günlük bir yolculuktan sonra Medine'nin dışına ulaştı. Bir gün daha orada geçirdi. Daha sonra Medine'nin içine geldi, sızdı. Peygamberimiz hakkında Aleyhisselam bilgi toplamaya başladı. Ne zaman, nereden geçer vesaire. Uzaktan birisi gösterdi. Bedevi devesini bağladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına doğru yürümeye geçti. Peki o zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam nerede? Mescidler. Sohbet ediyorlar ashabıyla beraber. Uzaktan gördü o Bedevi'yi. Buyurdu ki, ''Şu adam dedi, muhakkak bana suikast yapmak istiyor. Fakat onun yapmak istediği kötülükten Allah beni koruyacak.'' diğer sahabeler hemen bunu duyunca galeyana geldiler. Öldürelim onu vesaire şu bu susturdu kendilerini. Allahu Teala beni koruyacaktır. Bedevi geldi, yaklaştı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın içerisinde olduğu topluluğu gördü. Abdülmuttalib'in torunu hanginiz bakalım dedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiç çekinmeden kendisine gösterdi aradın benim. Bedevi efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a yaklaşıyor. Bu sefer Ashab'tan Usayd bin Hudayr elbisesinin bir ucundan tutup hızla kendine doğru çekti. Bedevi de elbisesi içinde sakladığı hançerin yere düştüğünü gördü. Şimdi her şey ortaya çıktı. Usayd bin Hudayr radıyallahu an o bedevinin boğazına çöktü kuvvetlice sıkıyor, nefessiz kalacak neredeyse. Bedevi dedi ki, ne olur, ne olur canımı bağışla ya Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada yine kritik bir yere geldik. Useyd radiyallahu an, Ya Resulallah dedi, bu suikastçıya ne yapalım söyleyin. Yerdeki o adama döndüler. Sen bana doğru söyle, buraya niçin geldin? Eğer bana doğruyu söylersen bu sana fayda verir. ''Yalan söylersen bu sana iyilik getirmez. Yapmaya kalkıştığın işten zaten benim haberim var.'' dedi. Bedevi, ''Ben doğruyu söylersem emniyette miyim? Yani bana bir şey yapılmayacak mı?'' diye sorunca, ''Evet emniyettesin.'' diye buyuruldu. O da, Medine'ye neden geldiğini, işte Ebu Sufyan'la aralarında geçen anlaşmayı, tek tek tek tek haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, Bedevi'nin o gece Useyd bin Hudayr'ın yanında hapis kalmasına emretti. Sabahleyin de onu çağırdı. Tabi korkuyor o bedevi. Acaba nasıl bir karar verilecek? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "Ben sana eman vermiştim. Haydi, nereye gitmek istersen git. Yahut senin için daha hayırlı olan neresi ise orayı seçti." Adam iyicene kafası karışmış hale geldi. Şey dedi, o hayırlı olan nedir daha hayırlı dediğiniz? Peygamberimiz buyurdu ki, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmendir. Bu daha hayırlıdır dedi. Bedevi biraz düşündü, kelime-i şehadet getirdi, Müslüman olmayı kabul etti. Şimdi geldik bam teline. Kendi açıklamasını şimdi dinleyelim. Vallahi ben senin yanındaki adamlardan hiç korkmadım. Korkmam da. Fakat seni görünce aklım başımdan gitti. Güç ve kuvvetim kesildi. Sonra sen benim niyetimi de bildin. Halbuki bundan hiç kimsenin haberi yoktu. Ebu Süfyan'la aramızda olan gizli bir anlaşmaydı. Anladım ki sen Allah tarafından korunmaktasın. Hiç şüphesiz de hak üzeresin. O Ebu Süfyan'ın cemaati de şeytanın cemaatidir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi bu söze ve o adam Medine'de bir süre daha oturduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden izin aldı ve şehirden ayrıldı. Yine daha önceki programlarda aktardığımız için kısaca geçelim. ''Tabii anlatmadan da olmaz, en azından ismi geçsin.'' Uhud Savaşı, Hz. Hamza radıyallahu an, vahşi tarafından öldürüldü. ''Eyvah benden intikam alacaklar, beni affetmezler.'' dedi. ''Aylarca oraya gitti, buraya gitti. Arkadaşları en son, hayır.'' dedi. ''Senin en güvenilir yerin yine onun yanı.'' sallallahu aleyhi ve sellem. ''Git, af dile. Korku içinde geldi. Beni bağışlar mısınız?'' dedi. Vahşiyi gördü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başını yere eğdi. Neden? Amcasını hatırlıyor. Hazreti Hamza ile ilgili radiyallahu anh. Belki anıları, hatıraları canlandı. Çocukluk yılları vesaire. Mübarek gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama yine de eşsiz bir af örneği göstererek vahşiyi affetti. Daha neler var neler. Efendim. Ebu Süfyanın oğlu İkrimen'in affı var ifk hadisesinde Ayşe rədiyyallahu anha annemize iftira atılmıştı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de yazılıyor Bununla ilgili ayetler indi ne fitneler oldu o ifk hadisesinde onlar dahi affedildi örnekleri çoğaltabiliriz ben onu size bırakıyorum düşünce ufkunuza ama anlatmak istediğim Acizane bir yer daha var. Demek ki af, aslında tek bir af değil. İnsanlar arasında bir af var. Bağışlamak, hatalar vardı, sildik vesaire. İkincisi, Allahu Teala'nın kulu ile arasındaki bağ, af olayı var. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Demek ki biz ne kadar ya Rabbi ne olur beni affet, affet diye ağlıyoruz, inliyoruz. Bu nasıl bizim için hayatın bir parçasıysa, zamanında biz de bir başka insanı affetmeliyiz. Bunu devam ettirmeliyiz. Evet, öyle hiddetlendiğimiz, elimizin, kolumuzun sinirden titrediği, kendimizde olmadığımız zamanlar olur. Ama ben bu konuda haklıyım dediğimiz olur. İşte o zamanlarda susmak ve şunu düşünmek lazım. Ne kadar zor olsa da. Şimdi, hani içinden bunu düşünüyorsun. Şimdi ben sana öyle bir ceza veririm. Veya sana öyle şeyler söylerim ki, bunu yapmayacağım. Neden? Çünkü ben de günahkar bir kulum. Günahkar bir kadınım, günahkar bir adamım. Her neyse, Allahu Teala'dan, bu yaptığım, kendi rızası için yaptığım hareketin karşılığını bekleyeceğim. İşte bunu yapmak çok e, üstün bir vasfa sahip Müslüman'ın işidir. Ve nefse en ağır gelenlerden bir tanesidir. Zaten fark ettiyseniz çok ağır olan şeylerden sonra af da çok yüksek olarak geliyor. Bunu hava durumunda da görüyoruz. Yağmurlar yağıyor vesaire falan. Hava ne kadar böyle gök gürlemeleriyle inliyor, ne kadar çok yağış olursa ardından çıkacak olan güneşte de ne oluyor? Bir gök kuşağı çıkıyor. Bir yere yemeğe gittik diyelim. Sırf bizim için, bizi hoşnut etmek için çok uğraşılan saatler harcanan bir yemek yapıldı. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor. İkisi de nime çorbada o da ama öteki ne kadar uzun uğraşlar sonucu sofraya gelmiş. Bu bizi nasıl mutlu ediyor? Değil mi? İşte onun gibi ne kadar ağır imtihanlarla karşı karşıya kalırsak, bunlardan galibiyetle çıkarsak Allahu Teala'nın izniyle o ölçüde günahlarımızdan kurtulmuş veya makamın ilerlemiş oluyor. Bugün bizi affetmemeye sevk eden şeyler var. Onlardan bir tanesi kızgınlık ve hiddettir. En fena huylardan bir tanesi içimizde yer alan. Her birimizde var. Çünkü illaki bir insan hanımına, kocasına, çocuğuna veya haksızlık yapıldığı zaman birisine ee, kızmıyor, hiddetlenmiyor... Bazen İslam'a karşı yapılan şeyler olduğu zaman, zulüm olduğu zaman da biz kızmıyor muyuz Allah aşkına, hiddetlenmiyor muyuz? Ama bu kontrolsüz olduğu zaman, küçücük tefecik şeylerden eğer çıkıyorsa çok fena bir huy. İntikam hırsıyla kalpteki kanın çok hızlı aktığı veya şeytanın dürtmesiyle meydana gelen... Ve insanı o sakin halinden çıkaran bir vasıf olduğunu biliyoruz. Böyle bir zamanda ne oluyor? Yani kan çok hızlı akmaya başladı, çok sinirlendik, hiddetlendik her neyse ağzımızdan ne oluyor? Kötü şeyler çıkmaya başlıyor. Elimiz kolumuz oynamaya başlıyor. Cinayete kadar gidiyor Allah korusun. Ve birçok defa insan istediği bir şeye kavuşamayınca o istediği şeyler olmadığında ele geçiremedi diyelim daha da sinirleniyor ve kendinde duyduğu büyüklük onu kızgınlığa götürüyor işte bundan sonra zaten boşanmalar cinnet geçirdi şunu öldürdü buna tecavüz etti şöyle oldu küçük tefek kavgalardan dolayı mesela trafikte bir sollama yapılmış mesela yanlış sollama yapmış veya oraya o park edecekmiş o niye park etmemiş insanlar birbirlerini öldürüyorlar bu tür küçük sebeplerden dolayı eğer bunları yaşamak istemiyorsak af yolunu bizim de seçmemiz lazım. Ne olur yani? Evet sen haklıydın. Senin fark etmen gereken bir yerde. Lakin senden önce sinyal verdiğin halde oraya geçti. Tamam. Kavga ihtimalim var mı? Var. El kol hareketi yaptın. Birazdan belki bu kavgadan dolayı kendini rezil olacaksın. Veya daha büyük olaylar başına gelecek. O anda hemen aklımıza gelmesi lazım. Zor ama bunu deneyelim. Tamam geçsin gitsin. Tamam yoluna bak kardeşim. Hadi yoluna bak. Zor olan şeylerden sonra daha lezzet hasıl olur. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmekte. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden... Ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Defalarca okudunuz belki, duydunuz. Bu ne kadar ümit veren bir ayet. Ama bu ifade günah işleyenin nasıl olsa beni Allahu Teala affedecek anlamında bilmemesi lazım. En büyük günah işleyenlerin bile eyvah ben o kadar büyük bir günah işledim ki affım imkansız dememeleri için ümitsizliğe düşmemeleri için tövbe edip Allah'a yönelmeleri için bir ayettir. Yoksa namaz kılmıyorum, oruçta tutmuyorum, örtünmüyorum, faiz yiyorum veya şu şu şu günahı yapıyorum. Nasılsa Allahü Teala affeder beni. İşte bu Bugünkü konumuz içerisindeki af değildir. Allahu Teala haşa sunba haşa kimsenin emrinde değildir. Affetmek zorunda da değildir. Bizim işimizi olabildiğince sağlam yapmamız lazım. Ne demek bu? Emniyet kemerine takman emrediliyor. Kanunlarda doğru mu? Dininiz de bunu zaten destekliyor. Önlemini alacaksın. Şu hızı geçmeyeceksin. ...sollamayı şu ölçülerde yapacaksın. Tamam mı? Takip mesafen böyle gibi. Kendini ne yaptın? Emniyete alın. Bizim dünyadaki imtihanımızda da emniyetimiz... ...ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapmak. Haramlardan kaçmaktır. Peki... ...bu konularla ilgili... ...daha büyük sıkıntılar yaşamak istemiyorsak... ...ne yapmamız lazım? Birincisi arkadaşlar, ilişkilerimizde daha hoşgörülü olacağız. Herkesin eksiğine, kusuruna odaklanmayacağız. Efendim şurada bu hatayı yaptı. Şunu söyleyecekti ama şöyle dedi, böyle dedi, kıyafeti şöyleydi. Hatalara odaklı bir insan olursanız, kendi hatalarınızı göremez hale gelirsiniz ve kendi hatalarını görmeyen, içine kör olan bir insanda maalesef, Hüsranla hayatına devam eder Tekrar ediyorum Kendi içine kör Ama diğer insanlara Dört gözle bakan insanlardan Olmamak lazım Ve bir kişi bizden özür diledi Bunu affetmek Önde gelen özelliğimiz olmalı İkincisi Madem ben sinirleniyorum Bundan kaçmak istiyorum Ne yapmam lazım Ayette de geçiyor cahillerden yüz çevireceksin hatta öyle pırlantadan daha değerli olan bir ayet var ki Rabbimiz Celle Celaluhu bakın her birimize bugünkü toplandığımız konuşmaya çalıştığımız bu programda bir ibret veriyor Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler, geçerler. İşte Kur'an-ı Kerim'in sadece ibadetler ile alakalı bir kitap olmadığı, bir yaşam biçimi olduğu, hayatın her anına bir ilaç olarak geldiğinin örneği nasıl bir söz ama cahillerle muhatap olduğu bir insan sen şöylesin böylesin şöyle oldu böyle oldu falan onu da incitmek sizin selam deyip geç hem böyle yaptığımız zaman bir ayete itiraz etmeden uymuş oluyoruz sevap kazanıyoruz hem de belki büyük bir beladan kurtulmuş oluyoruz. O yüzden tartışmalarımızda ne olur bu ayeti aklımıza getirelim. Allahu Teala'nın buyruğu ve has kullar onlardır ki diyor, tevazuyla yürüyeceğiz bir, öyle havalı havalı, sadece yürürken değil, araban vardır, arabana kasılıp da havayla veya kim olursak olalım, başka insanlara böyle tepeden bakmayacağız, bu bir cahillerle konuşurken biri bir şey dedi, şöyle dedi, böyle dedi, selam deyip geçeceğiz. Yani onlarla tartışmanın, uzatmanın ama sen şöyle dediğinde bu böyleydi, şöyle dedi, bil, bunlara gerek yok. Biz af yolunu tutacağız, cahillerden yüz çevireceğiz. Kardeşlerim, bu cahillerden yüz çevirme ile ilgili ayet indiği zaman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, e, ayetler iniyor. Kim indiriyor? Cebrail Aleyhisselam'la geliyor bu vahiy yoluyla. Cebrail Aleyhisselam'a sordu Efendimiz Aleyhisselam bu nedir diye cahillerden yüz çevirmek. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Allahu Teala sana haksızlık edeni bağışlamanı, sana vermeyene vermeni ve seninle ilgisini kesenlere e, kesenlerle ...ilgilenmeni emrediyor. Nasıl ama? Ya, çok mesafeliyiz. Gerçekten bazı konularda böyle evliya kesiliyoruz. Şu kadar ibadet ettim, tatim şöyleydi, ebvabin namazını şöyle kıldım, şu kadar işte pazartesi, perşembeleri tutuyorum, bilmem kaç kez umreye gittim falan filan, nefsimize de birçok şey hoş geliyor tamam. Ama ahlak olarak... Güzel davranışlar kategorisinde ve güzel örnek olmak kategorisinde maalesef sınıfta kalıyoruz. Matematik 5, 5 üzerinden. Fen 5 mesela ama din kültürü 1'e yakın. Hadi 2. İbni Abbas anlatıyor şimdi. Bir olayı bize sunacak. Radiyallahu anh. Uyeyne İbni Hısın bir ara Medine'ye gelmiş. Kardeşinin oğlunun yanına konuk olmuş. İbni Kays, Hazreti Ömer radiyallahu anın yakınında olanlardan, yakın adamlarından, görevlilerinden bir tanesi. Hazreti Ömer'in meclisinde genç, yaşlı bir takım kurralar var. Efendim yani ezberciler var, fakihler var, fıkıh konusunda heyetler bulunuyor. Halife önemli kamu işlerini bu kişilerle görüşürmüş, tartışır, istişare edermiş. Uyeyne, kardeşi İbni Kayse demiş ki bak, Ey kardeşimin oğlu, halifenin yanında senin itibarın var, mevkii sahibisin. Benim için demiş bir izin alsan da, onu bir ara ziyaret etsem olur mu? O da kırmamış, tamam izin almış. Uyeyne, Ömer radıyallahu anın huzuruna giriyor. Halife demiş ki ''Ey Ömer, bize ne bol dünyalık verirsin, ne de aramızda adaletle hükmedersin.'' ''Eyvah, Hazreti Ömer radıyallahu anın özelliklerini biliyoruz. Huyları belli, biraz sert mizacı sahip.'' Ne yaptı? Çok sinirlendi, Uyeyne'nin üzerine yürüdü. Bu sırada kardeşinin oğlu İbni Kays, misafir geldi, araya girdi. ''Ey müminlerin emiri.'' dedi. Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurmadı mı? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, halkın kusurlarını affet, maruf ile emret, kendini bilmez cahillerden de yüz çevir. Bu ayet okudu, dedi ki sonra, Ya Ömer dedi, Uyeyne de zaten o cahillerden biri. Orada bulunan işte İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, İbni Kays diyor vallahi bu ayet okuyunca o heybetli halife Ömer radıyallahu anh olduğu gibi hani yerde çakılmış gibi irkildi, bir adım ileri gitmedi sakinleşti. Onlar böyle insanlar. Çok az insanda bulunan özellikler var. Onlardan birisi düşmanlarına karşı hoşgörülü olmak. Bu azın azı. Bir insan kendisine yapılan kötülüğe... ...aşırıya gitmemek kaydıyla... ...karşılık verebiliyor. Zaten bu hakkı biliyorsunuz. Kısasa kısasa oluyor. Yani insan bu hakkı kullandığı için... ...sen niye bu hakkı kullandın diye... ...yuh denmez. Bu hakkını kullanmaması peki... ...acizlik midir? Veya haksızlığa karşı susmak mı olur? Hayır. Ama Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam kendine karşı yapılan hiçbir kötülüğe karşılık vermedi. İntikam almadı. Programımızın ilk bölümünde dediğimiz gibi Allahu Teala'nın rızası için kızdı. Zaten sevince de öyle, nefret ettiği zamanda öyle yapardı. Kardeşlerim. Bugün şu hayatımızı bir ömür törpüsü gibi törpüleyen şehir girdabının içinde, bunca debdebenin, haberlerin, koşuşturmanın, geçim sıkıntılarının, gelecek kaygılarının, savaşların, gözyaşlarının olduğu bir yerde. Efendim, af bizim için son sıralarda gibi görünüyor olabilir. Hepimizin ayrı bir meşkalesi var, bitmek bilmeyen işlerimiz var, biliyorum. Ama bunlar bizim gündemimizin bir yerinde olmalı. Bir durumu da sizlerle tespit edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necid Savaşı'ndan dönüyor. Yanında sahabe efendilerimiz var. O kadar yorulmuşlar ki zaten savaşa bir iki tane hurmayla ve suyla çıkıyorlar. Öyle bir zaman ve çöl sıcağını düşünün. Necid Savaşı bitti. Ağaçlık bir vadiye geldiler. Tam da kuşluk vakti olmuş. Orada konakladılar. Askerler de ağaçların altında gölgelenmek için biri oraya gitti, o oraya gitti falan. Zaten çok fazla ağaç olmadığı için herkes ağacın altında gölgelik bir yer buldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacın altında dinleniyor. Kılıcını ağaca astı, orada biraz istirahat etti, uykuya daldı yani o esnada hemen birisi geldi bir e, Bedevi Efendimiz Aleyhisselam'ın kılıcı da şeydi ya ağaçta asılı hemen oradaki ağaçtan aldı kılıcı Peygamberimiz'e hücum etti tam bu sırada Efendimiz Aleyhisselam uyandı Bedevi'nin elinde kılıçla üzerine yürüdüğünü gördü nasıl bağırdı Bedevi ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem siz de dinlerken salavat okuyun ama şimdi dedi söyle bakalım seni elimden kim kurtaracak bir an tereddüt etmedi Efendimiz Aleyhisselam Allah kurtarır Celle Celaluhu tak bu sözü duydu kılıç yerde hemen kalıcı hızlı bir şekilde aldı Efendimiz Aleyhisselam bu sırada bu durumu gören duyanlar sahabe efendilerimiz koşa koşa geliyorlar aldı kılıcı Bedebi'nin boğazını doğrulttu. Şimdi söyle seni benden kim kurtarır? Bedebi dedi ki, sen dedi cezalandıranların e, en hayırlısı ol. Yani bana bir şey yapma, canımı bağışla gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik eder misin? dedi Bedevi ne dedi Hayır dedi Ama sana karşı savaşmamak Ve sana karşı kim savaşıyorsa onlarla beraber olmamak Hususunda anlaşırım Bunun üzerine onu saldı Efendimiz Aleyhisselam Neyse Orada zokayı yuttu ama Balık avlarken nasıl o Böyle sahte Efendim balıklar şunlar yemler kullanılıyor ya Zokayı yuttu Bedevi arkadaşların yanına gitti Ne yaptın falan ya dedi insanların en hayırlısının yanından geldim. Sen dedi ne yaptın ya delirdin mi? Yok dedi ya şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu. Bir rivayette de daha sonra işte kendisi de Müslüman oluyor o zokayı yuttuktan sonra. Şimdi arkadaşlar ve değerli dinleyenlerim af Allahu u Teala'ya mahsus ne için? Kulunu affetmek. Bir de kulun kendi arasında birbirleriyle olan münasebeti var. Bunda da kulun birbirini affetmesi olacak. Biz ne kadar affettik? Hoşgörülü olduk. O kadar affa nail olduk. Ama bu hoşgörülü olmamız Allah'ın şeriatının kurallarının çiğnenmesi değil. Kendi alacaklarımız bana şöyle baktı böyle dedi bilmem ne falan filan veya maddi olarak alacağın vardır. Neyse kardeşim madem senin maddi durumun iyi değil helal olsun diye bilmektir. Bugün Maalesef, maalesef, en üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, Müslümanların birbirlerini tekfir etmeleridir. Bazı görüşler ön plana çıktı, bazı YouTube videolarını arkadaşlar bize atıyorlar, bunların sayıları da çoğaldı, önü alınamıyor, ilgilenen insanlar çok az. Birileri Müslümanlara bırakın affedici olmayı. Neden maaş alıyorsun? Devletten maaş aldın, kafirsin. Cuma namazına gidiyorsun. Devlet şeriatla yönetilmediği için nedir? O para şudur, budur. İşte Cuma'ya gitmek e, insanı kafir eder. Ya sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun, kafir diyor. Annenin, babanın mezarına gittin. Bir dua okuyorsun. Kafir oluyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Arkadaşlar, Bugünkü program aslında böyle düşünen, uçlarda yaşayan ve kendini ilahlaştıran insanlara da bir reddiyedir. Allahu Teala'nın affı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunca hatalara karşı affı söz konusuyken insanların salavat okumasındaki niyetleri sadece peygamberden istemek değilken İnsanların anne ve babalarının mezarlarına gitmesi anne babalarından bir şeyler beklemek değil bilakis Allahu Teala'ya dua etmek olduğunu bilmemelerinden ve buna dair birçok şey söyleyebiliriz. Bu insanların cehaletleri nedeniyle insanlar bırakın affetmeyi daha da birbirinden ayrılacak hale geliyorlar. Terör örgütleri kuruluyor. Hangi devletlerin bunları kurduğu belli. Ve bu akımların sayesinde sözde İslam devleti kurduğunu zanneden birileri çıkıyor ve yaptıkları ilk icraat bir yeri sözde aldıklarında başka insanların öldürdükleri insanların hanımlarını kendilerine almakla başlıyorlar işe. Sebepleri ortaya dökülmüş oluyor. Hasalı bunu niye sizlerle paylaştım? İt izinin affederseniz at izine karıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Kimsenin yargıçlık makamında kendini görmemesi lazım. Kendini ilah hissedenler için söylüyorum. Kendine böyle cennette bir yer ayrılmış, mümtaz bir kul, dünyanın en zeki insanı bunca 100 yıldır yani 14 asırdır anlaşılamayan şeyleri kendisi anlamış bana kafir ona münafık falan diyen çünkü cennet kendine ait olduğu için böyle bir ayrımcılığa giren insanlardan uzak durunuz değerli dinleyenlerim. Azıcık olsun sizde bir hatırım varsa ne olur diğer insanlara ezbere konuşan kafasına göre kendi inancına yeni oluşturduğu dine sizi çekmeye çalışanlara ne olur tepkinizi ortaya koyun. Elbette ki Allah'ın şeriatı birdir. Yasaklar bellidir, haramlar bellidir. Hiç kimse, efendim ne demek canım, kumar şans oyunu veya zinada bir şey olur mu, bunlar basit şeyler diyemez, bu ayrıdır. Ama bir insanın imanının olup olmadığı konusunda bir iddia çok büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla bir insanın hatasını gördüğümüz zaman, Allahu Teala'dan onun için dua etmeliyiz. Ya Rabbi ne olur bu içkiyi bıraktır. Şu hırsızlığı bıraktır. Ne olur Ya Rabbi bize de namazı güzel bir şekilde kılmayı, bu kardeşimize de namaz ehli eyle gibi dua etmemiz lazım. Bu insanlardan Allahü u Teala'ya sığınıyoruz ve onlar gibi sırf şeytanın oyuncağı haline gelmiş, kibirden patlamış, kendini cennetlik evliya ve dünyanın en seçkin kulları diğer inanmayan milyarlarca onlar gibi inanmayan milyardan fazla insana kafir muamelesinde bulunan insanların şerlerinden uzak eylesin. İşte biz de bir dua edelim. Ya Rabbi ne olur bu kardeşlerimizin de aklını yerine getir. Orta yolda gitmeyi onlara da ne olur nasip eyle. Amin. Af mevzusu ile alakalı. Sizinle paylaşmak istediğimiz birkaç mevzu vardı. Davetimizi icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz. Dilimiz sürçmüştür. Affola. Allahu Teala sizi de bizi de affeylesin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.